Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti üzerleriniz olsun efendim. Bu akşam da yine birbirinden kıymetli iki konuğumla yine hanelerinize misafir olmaya geldik. Ramazan soframızda Emre Tilev abim var. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi Volkan Şiran'ın kardeşim hoş geldin. Allah razı olsun hocam. İstanbul için akşam ezanı okundu. Dilerseniz hep beraberce orucumuzu açıp muhabbetimize başlayalım. Ne dersiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Efendim Allah tutmuş olduğumuz oruçlarımızı makbul eylesin. E, çay faslı ile beraber muhabbetimiz devam ediyor. Evet Emre abicim bizleri kırmadın geldin. E, tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. E, nasılsın? İyisin inşallah. Allah'a şükür bütün İslam aleminin Ramazanı kutlu olsun, güzellikler olsun. Belki de işte 11 aydan 12 aydan daha hayırlı en güzel ayın içerisindeyiz. Çok keyifli, çok güzel. Ama tabii insan geçmiş Ramazanları özlemeden geçemiyor. Herhalde bu statik hayatımız dinamik yapıyı birazcık geriye itiyor. Ve doğal olarak geçmişi özlem duyuyoruz. Eyvallah. Ee, Volkan'cığım. E, aynı şekilde ben de Emre Bey'e katılıyorum. E, Ramazan ayı e, bütün ümmeti e hayırlı uğurlu olsun inşallah. İnşallah bu e, Covid olayı da bu sene son bulur. Dualarımız da o yönde inşallah tez zamanda ülkemizde kurtulur. Güzel ama dediğiniz gibi eski Ramazanları tabi biraz arıyoruz ama buna da çok şükür olsun diyoruz hocam. Eyvallah. Kendisi de Peygamber Mesih'in icra diyor. Ticaretle uğraşıyor. <gülüyor> ya hocam evet. kitap gibi aç oku, evet. müzik gibi, dinle, sanat gibi seret Abi evet. tam sana <gülüyor> salgılmıştım abi ya. Evet. Yok <gülüyor> evet. gerçekten öyle yani ben e, sadece diyanet TV'de değil hani farklı noktalardaki programlarda da seni izlemekten, senin yorumlarını dinlemekten, senin açtığın yolda yürüyenlerin bir anlamda sesine kulak vermekten büyük keyif alıyorum. Allah razı olsun. E, Emre abicim şimdi yaş kaç oldu? 50. Maşallah hiç göstermiyor değil mi oğlum? Hiç göstermiyor. <gülüyor> Maşallah. Maşallah. E, Tabii e, İzmirli olduğunu biliyorum. <gülüyor> eee hey Allah. E, i̇şte e, sizinle daha önce bir programda yine beraberdik. Yani bir dost sohbetinde miydi? Bir babanızdı, bir anınız vardı. Evet ya ben çok e, etkilenmişlik. Ben bütün gençlere şeyi öğütlüyorum. Şimdi bazen genç arkadaşlar telefonla konuşurlarken özellikle Son dönemde bunu üniversitede ders anlattığım dönemde öğrencilerimde de gözlüyordum. Annem arıyor işte babam arıyor. Ya da işte benim oğlan beni mesela resesif diye kaydetmiş. annesinde de dominant diye kaydetmiş. <gülüyor> biraz hanımcıyım. Buradan, em, buradan Emre Can'a da selamlar. Hanımcıyım. <gülüyor> ee, çalıyor. ignor ediyor. Ya yani diyorum ki niye yanıtlamıyorsun hocam diyor dersteyim. Dedim ki çocuklar bundan sonra benim dedim birinci kuralım anne baba. Dayı, amca, hala, yani ailevi birisi arıyorsa, açacaksın telefonu dedim. Ya hocam dedi ya olur mu öyle şey? Olur dedim ya. Ya da dedim telefonunu tamamıyla kapatacaksın. Çünkü biz bazen ikinci plana itiyoruz ailelerimizi birçok nedenlerden dolayı, hayatın akışı bizi farklı noktalara taşıyor. Ben 2016 yılının 23 Mart'ında bir gün önce babamın doğum günüydü. Aradaki işte babamla konuştuk, sohbet ettik, Mersin'de bir toplantıya gittim, 23 Mart'ta akşam saat sekiz gibi babam aradı, açtım, dedim ki ben uçağa biniyorum. Şimdi dedim bak güvenlik koridorundan falan geçeceğim, sen kapat dedim, ben inince ararım seni, dedi ki ya biraz konuşsaydık evlat dedi, baba dedim inince arayacağım seni ya, aman dedi ya dikkat et ne olur, ya dedim pilot ben miyim uçağa ben mi suluyorum? Sen dedim kapat hadi bak dedim arayacağım ben seni şimdi bekletiyoruz dedim. Ben kapattım telefonu uçağa bindim. Uçaktan indim. 9 i̇şte gibi dokuz buçuk gibi. Ben Emrecan Sinop'tan geliyor o zaman yüzme takımında. Ee, onu aradım. Babacım neredesin? İşte dedi ki biz de Darıca'yı geçtik baba dedi İzmit'i geçtik geliyoruz. Aa iyi süper. Hocasıyla konuştum nasıldı yarışlar dereceler ne. Hanım'ı aradım. İş yerini aradım. Ya ne yapıyorsunuz işler nasıl? herkese aradım. aramadım tek kişi babam. herkese aradım ama. Yani hatta hani tırnak içerisinde evten püften sohbetler ettiğim arkadaşlarımı da aradım. Ya yani ne yapıyorsunuz bu Galatasaray'ın durumu ne olur Beşiktaş'ın durumu ne olur falan. Tam Emrecan geldi arabaya bindim telefonum çaldı. Bir baktım hanım arıyor. Ya dedim dur az önce konuştuk. Ya dedi Emrecan arabada mı? Dedim arabada. hoparlörden al dedi bir şey söyleyeceğim. Buyur dedi babam dedi bir kaza geçirmiş İzmir'de. Ee, sen dedi hemen dedi istersen İzmir'e git dedi. Bizi dedi yarın uçakla geliriz. Şimdi zihin öyle bir düşünüyor ki hani dedim ki ya İzmir'de babam ne kazası geçirecek yani İzmir İzmir olsa büyük bir babam zaten 60 kilometre hızı geçmez. Ee, 68 yaşında 69 yaşındaydı o zaman. Balçova'da Gittiği yerler belli. Eve aradım. Valide açtı. Dedi ki ya baban kaza geçirmiş dedi. Ben haber alamıyorum. Neyse işte onu ara bunu ara vesaire derken e, ben eve gittim. Yani eve gidiyorum. Ev yolundayım. Yani eve gideyim de hani bir duş alayım. Temizleneyim. Ondan sonra yola çıkarız. Hı -hı. Hatta çocukları da alırım. Öyle gideriz diyeceğim. Kuzenim aradı. Açtım. Birader ne yapıyorsun dedi. Dedim eve gidiyoruz. Hatta Arabayı da süremedim hani heyecanlandım, Emrecan'ın hocası dedi ki ben sürerim abi dedi sizi eve bırakayım ben dedi. İyi dedim, dedi birader araba mı sürüyorsun dedi, yok dedim ya hani şey yani sana dedi hani kötü bir haberim var babanı kaybettik dedi. Allah rahmet eylesin. O an hayatta duyabileceğin en büyük pişmanlıklardan birini duyuyorsun, açmadığın telefona pişman oluyorsun. Evet. Orada ya benim bir beş dakikan daha olsaydı da keşke babamla konuşsaydım diyorsun. Ya aradığın herkesin ne kadar anlamsız babanın da senin hayatın için ne kadar anlamlı olduğunu anlıyorsun. Ya, keşke telefonuza saydım diyorsun demek. Evet keşke daha hocam, konuşsaydım. Şimdi ben onu kaybettikten sonra gidiyorum zeytin alanındaki mezarın başına oturuyorum. Babama vermediğim beş dakikanın. Allah bana hesabını diyor, Bir mermere sarılıp ya diyorum baba ya ben sana 5 dakika vermedim. Sen herhalde hakkını helal etmişsindir diyorum. Yani şimdi ben sabaha kadar uğraşsam, arasam, ömrümün boyunca arasam öyle bir şansım kalmayacak. O yüzden ikinci bir şansı hayatta bazen bulamıyorsunuz. İşte o keşkeler var Emre abi. Maalesef. Hani keşke evet. dememek için değer bilimek lazım. Yani yanlış anlamayız e zaten babanızın olur. değinebiliyoruz. Tabi orada size bir gayri yani art niyeti yok sizin hikayenizde ama hani genel anlamda şunu söylemek lazım ya bu dünyada yaşıyoruz annemiz babamız yanım, yanımızda ama farkında değiliz veya onların kıymetlerini bilmiyoruz evet. ama ne zaman ki vefat ettikten sonra ah vah ediyoruz hani peygamber efendimiz de anneleriniz babalarınız sizin yanınızdayken siz onlara iyi davranın işte bu dünyada onlara iyi davranın cenneti kazanamazsanız bu vesileyle yazıklar olsun diyor yani hem ayetlere bakıyorsunuz işte üffin velâ teneherhumâ diyor Cenab-ı Hak. Sakın annene baba üf bile deme. Onları azarlama. Kerim olan güzel ifadeler sun ve katına öyle gel diyor. Yani bunları düşündüğünde anne baba gerçekten büyük bir duvar insanın arkasında. Kesinlikle. O yüzden onların kıymetini bilmek lazım. Ya ben babamı kaybettiğimde baktığında hani hayatın çizgisini bambaşka bir noktaya çevirmiş olduk. O kadar çok yani 5 yıl oldu işte. 5 yılda herhalde 5 milyon kere falan hani 5 milyon gün yoktur hı hı. ama ben o 5 milyon kere yani şurada babam olsaydı da bir konuşsaydım bir sorsaydım hmm. su sualiyle karşı karşıya kalıyorsun ve o yüzden yani bütün dinleyenlere, izleyen kıymetli dostlara da aynı şeyi söylüyorum istirham ediyorum, babanız anneniz arıyor muyuzsa hangi toplantıda olursa olsunlar hiçbir toplantı benim annemden ve babamdan daha kıymetli değil, şimdi hep şöyle derler bizim televizyonculukta. İşte babam öldü ama ben yine de ekrana çıktım. Evet ben de çıktım. Ama Allah ömür versin annem sağ. Ee ben de bu mesleği yapıyorum. Yapmaya da çalışıyorum. Ama yarın anneme bir şey olursa ekrana çıkmam. Çıkmam ya. Yani birini çıkarsınlar abi. Ben annemin yasını tutmak isterim. Babamın yasını tutmak isterim. Yani şov hep devam eder. Hikaye o. Yani ben o tarafında değilim şimdi. Ben insanların hak ettikleri bütün e, güzellikleri bu dünyada ebeveynlerine vermeleri gerektiği fikrindeyim. Evet. Ve bunun en başında da her gün aramak. Şimdi mesela annemi her gün arıyorum. Hemen hemen her gün. Çünkü o bir tecrübe oldu hani. O tabii tabii. Saatten, tabii. Hatta böyle bazen arıyorum ya sabah konuşmuştuk ya diyor. <gülüyor> ha, tamam. Sizin anne baba nerede? Ee, anne baba burada, İstanbuldayız. Ee, Allah yarın uzun ömür versin ee, bütün sağ olan annelerimize babalarımıza, ölmüşlerimizin de mekanları cennet olsun. Amin. Amin. Ee, burada hocam, annem babam burada. Ee, Allah'a çok şükür. Babam emekli, ee, annem ev hanımı. Ee, beraber. Mutlu, mesut yaşıyorlar. Hocam, Allah bozmasın, Allah, Allah, Allah razı olsun, Allah olsun eylesin. Razı olsun, ee, Emre abicim, tabii yıllardan beri böyle o senin o güzel sesin kulaklarımızda böyle çınladı. <gülüyor> evet. Çınladı daha doğrusu. Eyvallah. Yani milli maçlar, diğer takımların maçları, şampiyonlar ligi falan derken gerçekten yani yüzün diye demiyorum abi. Bu işi liyakatıyla yapan ender insanlardan birisin. Bunu net söylüyorum. Eyvallah çok sağ olun. Yani yani milli maçlar hani farklı bir e, hava farklı bir ruhla belki anlatıyorsun değil mi onları diğer takımlarımıza nazaran e, mesela oradan hiç e, anlatacağım bir şey olabilir mi mesela bir gol? E, ya tabii e, milli takım dediğimizde milli ruh dediğimizde bambaşka bir denizde yelken açıyorsun evet. ve gidiyorsun Ay Yıldız hani demiş ya söz konusu vatansa gerisi teferruattır diye vatan bizim için en önemli şey İbni Haldun'un dediği gibi biz Coğrafya kaderindir diyor. Ben bu kadere çok memnunum yani. Bir kere evet. birincisi Müslüman olarak doğmuş. Evet, Allah'ın vermiş olduğu en büyük nimet bu. Yani bundan daha güzel bir nimet olamaz. Yani gidip de x bir kabilenin ya da bir başka noktada bir başka mezhepten ya da dinden olabilirdim. Hiçbirini evet. ötek Sakın yanlış anlaşılmasın ama ben Müslüman olarak doğduğum için her zaman hamd ediyorum. Şükürler olsun. Bu coğrafya Ay coğrafyası. E bu coğrafyanın insanlarına baktığımızda ben Kürd'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i hepsi e bu bayrak altında inanılmaz güzellikleri beraberinde yansıtabiliyor. Bugün Çanakkale'yi gezerseniz işte Laz İsmail yazıyor. Hemen altına baktığınızda Batmanlı Şeref yazıyor. Oraya indiğinde Aydınlı Ömer diyor. E o zaman bu topraklar hepimizin evet, topraklar. Kesinlikle. Evet kıymetli topraklar. Yani şöyle düşünün. Ee, binli yıllarda, milattan önce binli yıllarda e, yüz bin falan nüfusu Atina'nın. Ve Atina'da yüz bin nüfusta yaklaşık 10 bine yakın düşünür var. Ve düşünüyorlar yani, yani sosyoloji, felsefe, tamam. E, işte o onların kendi içerisinde mitolojik yapıları. E, bunların hepsine saygı duyuyorum. Ama bu coğrafyanın insanlarına baktığımızda Malazgirt 1071 Roman Diyojeni yenen ta bugüne kadar yani Kurtuluş Savaşı'na Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kazandığı ve ülkemize kazandırdığı bu topraklara kadar ki sürece baktığınızda, irdelediğinizde şunu gözlemliyorsunuz. Biz hep cenk etmişsiz abi. Yani bizi düşündürmeye hiç fırsat vermemişler. Maalesef. Yani savunma savaşı daha çok yapmışız. Evet Saldırı yani değil. biz hiç saldırmamışız zaten. Aynen. Yani Biz vatanı korumaya çalışmışız, gözetmeye çalışmışız. İnsanları birlik içerisinde... Dün değil evvelsi günü, İlber Ortaylı'nın bir kitabını okuyorum. E, çok da severim kendisini. Böylelikle yad etmiş olalım. E, Osmanlı coğrafyasını anlatıyor. Ve diyor ki hiçbir yere e, büyük bir yıkım götürmediler diyor. Yani gittikleri yerde dini değiştirmeye çalışmadılar diyor. Dili değiştirmeye çalışmadılar diyor. Ee, i̇nsanları mezheplere, fraksiyonlara ayırmadılar diyor. Orayı iyi ettiler. Aynen evet. orayı iyi ettiler. Bugün baktığınızda bütün Balkanlardan, aşağıda okyanusa açılan Akdeniz kapısı Cebeli Tarık'tan, aşağıda Mekke'ye Medine'ye kadar o topraklara, Şam'dan yukarı çıkın hep bir Osmanlı çizgisi var. Hep bir güzellikler var. Bu bağlamda ben Milliyetçi tarafı biraz güçlü bir adam yani e, ve ben hep şuna inanıyorum bu ülkeyi sevmek insanın belki de en önemli görevlerinden biri. Yani bizim en önemli görevimiz ülkemizi sevmek. O yüzden milli maçları anlatırken. Yani en azından unutma, unutamadığın anlattığın zaman çok keyif aldığın bir gol şu anda bir anlatır mısın kısaca mesela o anı yaşar gibi. Süper hani, gibi yani. Ya benim, benim e, baktığımda hani anlattığımız en güzel goller işte ben de Wanderers stadında İsviçre'yi iki bir ettiğimiz maç vardı e, 2000 1996 yılında bize kapıyı açmıştı ama ben hani ta o kadar geriye götürmeyeyim. Hmm. Tamam. Bu yıl böyle bir mizansen gol anlatalım hatta böyle bir radyo anlatımı yapalım ki. Tamam. Radyo anlatımında çok konuşursunuz çünkü. Evet. E, o yüzden şöyle bir radyo anlatımı yapayım müsaade ederseniz. Tabii. Uğurcan kalesinde topu kontrol ettikten sonra yerden topu ayağının içiyle sağ kanatta sağ taç çizgisinin 1,5 metre iç kısmında hareketlenen Zeki'yi gördü. Zeki topu aldı, eksen etrafında döndü, rakibinden asırlıktan sonra orta yuvarlan kendi yarı sahasına bakan diliminde Ozan Tufan'a. Ozan Tufan orta çizgiyi geçti, kafasını kaldırdı. Sağ kanatta sağ çizgide hareketlenen Yusuf Yazıcı var. Yusuf'a gönderdi. Yusuf ceza sahası yan çizgisi, sağ taç çizgisi arasındaki dar alan, rakibinden sarıldı. Son çizgiye orta pozisyonu arka alan, orta ceza sahası içi. Vurdu topa girdi, baktı, vurdu, bırak, attı. Burak attı. Burak'ın golü. Nefis bir gol. Arka bir... Bir gol Avrupa'da muhteşem bir gol daha geliyor Buraktan geliyor milliler coşuyor abi nasıl çok güzel, çok <gülüyor> yani güzel gerçekten. gerçekten bu işi severek hayatınızı his ze ya tabi yani bu maçın havasına girmek maçı yaşamak o anda orada olmak bambaşka bu mizansel bu ee, yaklaşık bir ay önce falan herhalde Hollanda'yı mağlup ettik ee, evet, 4-2 evet, 4-2'lik galibi Burak'a doğrudan bir kez daha yayal etmiş olduk evet. Burak bizim için çok değerli oyuncularımızdan evet. biri hepsi çok iyi Aynen. o yüzden milli takım hani bazıları diyor ya işte ya ben milli takımı tutmuyorum falan diyen arkadaşlarım oluyor benim işte şuna kızdım onun için tutmuyorum yapmayın diyorum ya Abi yani. ona buna kızılacak bırakılacak mı? ülkemiz ya milli değil. ruh ee, Ramazan-ı Şerif ayında İzmir'de çocukluk anılarınız var mı? Olmaz mı? Ben e, tam böyle bir mahallede büyüdüm. Yani siz de öyle büyümüşsünüzdür Tabii. muhtemelen. Böyle hani sitemite yoktu. Mahalle çocuklarıydık ve e, memur çocuklarıydık. E, sokak İzmir'de üç kısımdaydı. Bir de, birincisinde önde böyle poligonun hemen ön kısmında maddi durumları biraz daha üst seviyede olan ve işte e, etkin olan çocuklar e, işte özel ee, koleje falan giden ki bizim zamanımızda çok böyle kolej yoktu herkes devlet okuluna gidiyordu arkada biz memur çocukları en arkada da bir Afyon mahallesi vardı orada da böyle tenekeden yapılmış evlerde insanlar yaşam mücadelesi veriyordu ama bu mücadelenin ortak noktası sokaktı yani tabi hepimiz o sokakta oynuyorduk aynen yani Afyon mahallesinden benim Halil diye arkadaşım vardı önlüğü yoktu işte benim eski önlükleri ya da babam yeni bir önlük aldığında götürür ona hediye ederdi. Ne güzel bir ya paylaşım da... da oluyordu. Tabii aynen o da oluyordu. Ee, o yüzden ben Ramazanları özellikle aile birlikteliği açısından çok severim. Ee, burada çok yalnızım. Mesela İstanbul'da kimse yok ee, benim aile eşrafımda. Anne İzmir'de Annem İzmir'de. O dönemde mesela dayılarım da İzmir'de benim. Dayımlar gelirdi. Annem, dayım, babamlar falan böyle ailecek büyük Bicim bir şey masa etrafında. Tabi kuzenler çoktu bizde. Kuzenler, anneannem bizde kalırdı. Ee, doğal olarak böyle çok curcunalı, gırgır, şamatalı bir süreç. Bir de tek televizyon var, tek kanal var. Televizyon açarsın, TRT. Her şey onun ekseni etrafında döner. Ben özlüyorum. O zamanki programlar da bir güzeldi değil mi? Çok. Ya? Yani, yani Ramazan programları özellikle. Her şey çok güzel. Mesela ben... Bafra'ya gittiğimde yani Samsun'a gittiğimde üniversiteyi kazandığımda orada senet sepet topkandil var. 15'inde yapıyorlar. Bütün halk sokaklara dökülüyor. E orada böyle coşkuyla senet sepet topkandil falan diye böyle maytaplar patlatıyorlar, geziyorlar, dolaşıyorlar. Şeker topluyor çocuklar falan. Ya adetler, gelenekler, görenekler çok kıymetli, çok özel. Evet. O yüzden e, bizim için de onları yaşatmak bence en önemli görevlerimizden biri olmalı ama biz X jenerasyonu kötü ebeveynleriz. Yani çocukları çok korumaya aldık, çok sardık, e, çok ettik. E, y jenerasyonu bunu öğrendi. Onlar da X, Z jenerasyonu yani 2000 sonrasındaki doğumları çok gözetliyorlar çok sarıyorlar. E, çocuk sokağa çıkmıyor ya, dışarı çıkmıyor. Doğal olarak bir şey öğrenmiyor. Evin içinde ya da cep telefonundan bir şey öğrenmeye çalışıyor. Hele bu Covid süreci evet. son iki yılda. Ben, bir de bizim kültürümüzde dokunmak vardır ya, Kesinlikle. ya ben bazen unutuyorum böyle dokunuyorum sarılıyorum falan böyle aman hocam falan diyorlar ya diyorum ne yapayım ya yani, benim karakterim o. Yani, Biz, bizde var aynen hocam yani e, bir de şimdi şöyle bir şey de var hocam yani klasik e, her geçen yıl bir önceki Ramazan'ı daha mı özlüyoruz? Evet yani e, klasik bir laf oldu ama gerçekten de öyle biz de çocukluğumuzda tabi hocam Emre Bey'in dediği gibi bir arada büyüdük yani bizim de ee, beraber işte ailemizle e, çok iyi geçirdiğimiz Ramazanlar oldu. Evet, Mekanikleştik yani. sanki ya değil aynen, mi? Aynen aynen. Yani mesela şimdi yemek bile yapmıyor insanlar. Aynen yani öyle. İnternetten e, aynen. benim kızım 5 yaşında. İnternetten e, yemek siparişi e, verdiriyor. 5 yaşında daha. Yani bir de böyle bir şey var <gülüyor> hocam. Yani, yani, evet bu çok duyar, duyar oldum yani bu olayı. Ev yemekleri annelerimizin, babalarımızın yani babalar bile emek yemek yapıyor yani bu pandemi sürecinde evet. değil mi? Ben yani yapıyorum. Mutfağa girdin mi? Tabii tabii bizim oğlan da giriyor. Sabah kahvaltılarını adam hazırlıyor. Ne diyorsun evet. ya? Tabii tabii. Bu Emin arada hocam... ben böyle gösteriyorum da burada adamlar <gülüyor> için. O da geldi. Tabii gibi. şu anda bizi üç kişi görüyorsunuz ama arka planda evet. sağ olsun DB babasını yalnız bırakma Emrecan. Gerçekten Can gibi adam yani Emre evet. <gülüyor> e, o, o yapıyor, e, seviyor. Bir de tabii bu gastronomi programları Değişik kanallardaki insanların böyle yemek yapma arzularını depreştirdi. Yani böyle öne çıkarttı. Ee, güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ya bir de bizim hani Türk mutfağı kadar sağlıklı güzel bir mutfak yok. Geçen e, bir sosyal medya platformunda sohbet ederken Türk mutfağı üzerine konuşurken ya işte dedi ki birisi Fransız mutfağı, İtalyan mutfağı. Ya dedim ki İtalyan mutfağında ne var Allah'ını size versin. Yani... Tamam, pizzanın milyonlarca çeşidi. E, bende de var aynısı. Pidenin milyonlarca çeşidi Hı, evet. var. E, makarna, tamam ama yani avoganmış nerede var? Kuru fasulye nerede var? Mercimeğin binlerce çeşidi nerede var? Ya düşünün ayvadan etli ayva yemeği yapıyor mesela sultanlara evet. e, ya da işte mesela... Fatih Sultan Mehmet tam bir balıkçıymış yani balık, e, balık türü, kültürü varmış, balık kültürü evet. müthişmiş. Balık üzerine inanılmaz beslenme stratejileri varmış. Biz birazcık burada sanki böyle statikleştik. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bizim övündüğümüz noktalar, e, düşünce yapılarımız birazcık kendi duygularımıza yönelik olmalı. Eğer bunu başarabilirsek, evet. kendi duygularımız üzerinden yürüyebilirsek, kendi iç dünyamızın yeterliliğini algılayabilirsek problemlerin tamamını çözeriz gibi geliyor. Yani Emre evet. abi tek bir, bir, bir çocuk vardır. Değil mi bir, tane, bir tane Emrecan. bir tane. Volkan sende? Benim iki e, hocam biri 11 biri 5 yaşında Allah iki Allah bağışlasın. Allah razı olsun. İki kız cenneti garantiledin. E öyle midir? <gülüyor> öyle. Üç, hani, üç, üç sanırım üç, hocam. Üç de var ha, bir var, iki de var. Yani önemli olan tabii burada yani evlatlarımızı mesela yayın öncesi dedin ya çok hoşuma gitti. Mesela Emre Can'ın diyor dedin ya arkadaşları geliyor mesela. Tabii bize e, kalırlar. Kalırlar ne yapayım ben hadi hadi cumaya götürüyorum diyorsun. Tabii, Ber beraber evet. cumaya gidiyorsunuz. Çok Ta hoşuma gitti mesela. Ya onun, onun tabii onun arkadaş grubu çok kıymetli, çok değerli, çok güzel çocuklar hepsi. Sohbet ediyoruz onlarla, işte her yere gidiyorum ben onlarla. Yani ben aslında Emrecan'ın yaşında hissediyorum. Bugün bana çok güzel bir şey söyledi. Dedim ki babacım işte ne yapıyorsun, nasıl görüyorsun hayatı? Ya dedi benim çok iyi bir arkadaşım var dedi dedim ki kim sensin dedi. Ya ben tam onu diyecektim. Biz gördüm sizi mesela şimdi yan yana ya. Hiç baba oğul profili değil. İyi Sanki... kankam benim ya. Evet ya, ya bir arkadaş gibisiniz. Tabii, tabii biz bazen hani ben ona hitap ederken de moruk ne yapıyorsun falan şaşırıyorlar <gülüyor> böyle. Hatta e, üniversitede ders etlerime geliyor ya da ben onun okullarında motivasyon dersine falan gittim. İşte ya dedim benim moruk da sizin okulda falan. <gülüyor> Gözlerini açtırıyorlar falan. Nasıl yani? Yani biz yani ya ben babamla da öyle büyüdüm. Yani babam da bana hiç böyle otoriter bir baba olmadı. Yani otoriter figür, benim hayatımda bir tek annemden yansıması var. Yani annem böyle otoriter bir e, figürdür. E, o da olması gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü hani bana doğru yolu gösteren de oldu ama baba figürü, benim zihnimde hep böyle beraber sohbet ettiğim, her konuda konuştuğum. E, yani mesela Emircan hiçbir şeyini saklamaz benden. E, mesela babam La biz sohbet ederken, muhabbet ederken her şeyi sorardı. Hani bunu yapıyor musun, şunu yapıyor musun? Ben ya büyük bir e, özgüvenle anlatırdım. Hayır ben bunun içerisinde yokum, burada yokum. Şuna girmem, bunu sevmiyorum. O yüzden ben otoriter figürü çok hoşlanmıyorum yani. Ama tabii yani Emrecanın da mesela size bir baba olgusu var ya hı hı. o yani o sınırı da o hududu da aşmıyor ama. Yok aşmıyor. O, o saygıyı da gösteriyor tabii, ya. ya. Saygı önemli bir tabii. öge ama ben biraz Mesnevi'yi seviyorum sen biliyorsun. Hı hı. Yani e, o yüzden Mesnevi'den yola çıkarsak sevgi ögesi üzerine e, her şeyi şekillendirmiş durumdayım. Yani ölüm bile bir vuslat sonuç itibariyle yani, yani e, o yüzden benim için her şey sevgi üzerine kurulmalı. Çünkü sevgiden öte başka hiçbir şey yok hocam. Birbirimize nefret beslediğimizde, Kesinlikle. öfke beslediğimizde her şey yalan oluyor. Önemli evet. olan sevgiyle beslememiz yani gereken Hazreti, bir yapı. Yani Hz. Mevlana'nın sevgi bakışı şöyle kendi penceresinden sevgiye şöyle bir bakış yapıyor. Sevgi diyor insanı e, işte acıyı tatlıya, işte bakırı altına, zindanı saraya, kahrı rahmete, evet. hastalığı şifaya dönüştürür. İnsanı yaradınına ulaştıracak en sağlam merdiven sevgidir diyor. Doğru. Yani onun böyle bir bakışı. Evet. Yani ben yani... hayatta 3 şansa inanıyorum. Yani bir tanesi aşk şansı. Yani insanın evlilik şansı. Doğru evliliği yaptığın kadını bulursan hayatında. Buradan senin... bu arada Yeşim Hanım'dı. Evet evet. Yeşim Hanım'a buradan hürmetler. Volkan Eyvallah. Sizi... Tuğba. Tuğba Hanım size de hürmetler sunuyorum. Yeah. O zaman hayattaki en mesut, bahtiyar insan oluyorsun. Yani benim %50'im bense... %50'si eşimdir. Hani... Gerçekten öyle oluyor evet. ama hocam. Yani bir müddet sonra diyorsun ki evet biz hani birbirimiz için yaratılmışız diyorsunuz ne yani. Güzel. O, evet. o huzuru, o mutluluğu bulursa insan hayatının evet. her evresinde başarılı olur. Sizin evet. eşinizin adı neydi? Esra. Esra <gülüyor> ona da selam olsun. Eyvallah. Ee, yani şey işte iki kızım bir oğlum var. O benim maşallah. Ya. <gülüyor> Kaç yaşındalar? Ee, on şey, lise 1'e gidiyor kızım. O maşallah. Orta oğlum gidiyor. 5 yaşında da ufak kızım. Güzel. Allah bütün evlatlarımız hayır eylesin. Emre abiciğim gerçekten çok keyif verdin ya, ya İyi ki geldin o iyi ki varsın. O keyif bize ait. Allah razı olsun. Yani biz dediğim gibi bir kez daha hiç bu kompliman değil. Senin e, İslam'a bakış açın, İslam'ı bize anlatışın. Estağfurullah. Bizim onu anlama kabiliyetimiz ve o sınırları senin o kadar güzel biliyor ve bize yol gösterici oluyorsun ki e, ben her halükarda minnettarım bu anlamda. Allah razı olsun. Seni dinlemek e, hele hele senin sayfalarını açıp okuyup, senin musikiğine kulak vermek bizim için çok keyifli. Allah razı ben olsun. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz ee, hocam. Ee, Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Peki Emre abicim şöyle e Diyanet Şerif Başkanlığımızın iki güzeli eseri Kur'an-ı Kerim ve İslam hali. İyi günlerde var. okuyun. Çok teşekkür ederim. hocam. teşekkür ediyorum. Ya benim yatakta başucu kitabım. Ee, yatmadan önce mutlaka okuyorum. Kur'an-ı Kerim. Evet. Harikasınız. Ee, Hatta e, Emre Can'a da söylüyorum işte bitirdin mi diyor, diyorum oğlum bir tane daha var, onu da sen okursun istersen diyorum. Çünkü o kadar çok rahatlatıyor ki sizi, e, bu bağlamda bu benim için en güzel hediyelerden biri oldu. Çok teşekkür ediyorum, Biz teşekkür hem Diyanet'e başta sonra da senin Allah o abi. güzel e, programında bizi bunlarla buluşturduğun için. Bu İslam ilmi halinde ne var? E, halimizi yansıtan tüm ilimler Vay, ilim süper. dalları orada bir Vay. Müslümanın abdestinden her şeyine varıncaya kadar Vay, ee, süper. güle güle iyi günler Allah razı olsun hocam. hocam çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum evet bu akşam da Ramazan soframızın muhabbetimizin sonuna geldik Allah nasip ederse yarın akşam huzurlarınızda olacağız Allah emanet olun